Allahümme salli ala muhammedin ve ala muhammedin. Sallu ala şefiii zhunubina muhammedin. Allahümme salli ala ve ala Sallu ala tabiibi kulubina ve kurrati aynina muhammedin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Au'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم Estağidu bi-Allah, bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Salam a, bima فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَيُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ غَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعْهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا عَرَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسْرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ صدق الله الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم وأفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد li saddri bu oirli Emri vehül ok de tem millisi kavli Allah Allah'ın ve ekrimle fehmen ne وحفو المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. آمين. وقال <تصفيق> النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولئن تلقى أخاك بذقن طلق. صدق رسول الله فيما قال، إلَّكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم. <تصفيق>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 Hayır ve şer namına ne varsa bunları planlayan, bunları yaratan Allah-u Zülcelal'dir. Hayır ve şerri o yaratıyor. Ve hayır namına, şer namına ne varsa onlar onun kainat planı dediğimiz kader planının içinde var. Bunlar Allah tarafından biliniyor.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 Müslümanım demekle kişi Müslüman olmaz. Müslüman olmanın gereği neyse, şartı neyse onu yaparak Müslüman olabilir. Sonra çok tekrar ediyorum, bizim Müslümanız dememiz de olmaz bu iş. Müslümanlığı kim emrediyorsa, Müslüman olmamızı bizden isteyen kim ise,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 Hazreti Adem de Müslümandır. Müslümandır. E niye bunu sağa sola saptırıyorsun? Adamın işine gelmiyor. Yani bilmediğinden filan değil. Bilmediğinden değil çoğu inaden bu işi yapıyor. Öyle anlıyor. Rahatı kaçmasın. Menfaatı sarsılmasın. Zevklerine bir halel gelmesin. Mantığından hareketle bu işi yapıyor.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 Rıdvanullahi Aleyhi ben onların yanlışlarını düzeltiyorum. Şimdi yetki benim elimdedir, selahiyet benim elimdedir. Hiç duyan var mı? Böyle? Öbür adam konuşuyormuş, konuşsun. Bir tarih var, bir gerçek var. Onu böyle zaman aşınımı aşınması neticesinde inkar etmek mümkün değil. Yani ehli sünnet vel cemaat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 kabul edilmesi için efendim yedinci şart <gülüyor> yedinci şart şöyle kaydedelim dinin tazim ettiği tazim ettiği saygı gösterdiği her şey saygıyla karşılamalı dinin hakir gördüğü basit gördüğü değersiz gördüğü her şey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 Ehl-i Sünnet çerçevesinde ele alıp inceliyoruz. Çünkü Ehl-i Sünnet eşittir İslam, İslam eşittir Ehl-i Sünnet. Bunu başka türlü düşünmeyeceksiniz, kabul etmeyeceksiniz. Ama size 104 kitaptan delil getirecekler. Yani cennet Ehl-i Sünnet'in yeri midir? Diyorlar. Yani Hanefi cennete girecek, Şünni cennete girecek de öbürü nereden bakacak?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 o turistik otellerde gelinleri gösteriyorlar. Televizyonlar da gösteriyor. Yani. İlla gidip görmekte de şart değil. Kilise vari o gelinliğin kuyruğu bir kısım insanlar arkadan kilisede olduğu gibi mumlar yakılmış. Bunlar bu dine sığmaz. Yaş günü günüymüş bilmem taş günüymüş bu saçmalıkları bırakacaksınız. Bunların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 Şimdi cemaatimizin çoğu alınmasın. Namazda baş açık kılmak mekruh. Yani din güzel görmüyor bu. Niye güzel görmez? Nereden çıkarıyorsun bunu? Peygamberimiz buyurdu ki Sallu kema reeytumuni usalli Namaz kılarken ben namaz kılarken beni nasıl gördüyseniz öyle kılın diyor. Ve Resulullah'ı hiç başa açık kılarken gören var mı? Evet, başı açık kılanın namazı olmaz. Başa açık olan dinden çıkar haşa. Katıyım böyle bir şey söylemiyoruz. Başını örtsen daha güzel olur. Peygamber'in namazına daha çok benzemiş olur senin namazın demek lazım. Evet benim başım kapalı senin göz açık. Olmadı bu iş. Böyle bir şey. Yok.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 Yerinden çıkmış kendini, ona çıktın dinlen dersen... Daha sonrası... Olsa... Harekette bulunuyor ki... Öyle bir harekette bulunuyor ki... Ona dışarıdan bakan diyor ki... Bu Müslümanın işi değil... Bu işi yapan adam dinlen çıktı. Ama o kendisi bunu bilmiyor. Ne yaptığının farkında değil. Kasıtlı değil. Bile bile bu işi yapmıyorsa... Evet, bundan kafir olması lazım. Geliyor ama bu adam kafir değildir diyor ehli sünnet. Ya nedir küfür? İltizami küfür küfürdür diyorlar. Biler. Yani böyle bile bile kasıtlı olarak dinden çıkmayı gerektiren bir şey söylüyor. Ama bile bile onu söylüyor. Bu söz bir adamı bir Müslümanı dinden çıkarır. Bunu biliyor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 tam bir kesinlikle inanılmalıdır. 3 İnanç ehli sünnet vel cemaat esaslarına mutabık olmalıdır. 4 İman ümit ile korku arasında kalmak şeklinde yapılmalıdır. 5 Ölüm ötesi alametler ortaya çıkmadan bu iman işi yapılmalı gerçekleştirilmeli. 6